Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. İyilik diye çevirdiğimiz bir kelimesi ayrıca erdemlilik, ihsan, çok iyi ve hayırlı gibi anlamlara gelir. Kur'an terimi olarak bir, kişiyi Allah'a yaklaştıran iman, ibadet ve ahlak ile en doğru ve en güzel hayatı yaşamak manasına geldiği gibi, Allah'ın rızası, rahmeti ve cenneti şeklinde de yorumlanmıştır. Razi bunu, saygı ifade eden bütün davranışları, itaatleri ve insanı Allah'a yaklaştıran hayırlı işleri içine alan bir kelime olarak değerlendirmiştir. Kur'an-ı Kerim'in en geniş kapsamlı kavramlarından olan bir, Allah'a karşı saygılı olma anlamına gelen takva kelimesiyle paralel ve ona yakın bir mana ifade etmekte, günah anlamına gelen ism ve kötülük anlamına gelen fücurun karşıtı olarak kullanılmaktadır. Bir ile takva arasındaki bu yakınlık Kur'an'da çeşitli vesilelerle ifade edilmiştir. Nitekim Bakara suresinin 189. ayetinde birrin takva sahibi insana özgü bir fazilet olduğu bildirilerek, Maide suresinin 2. ayetinde de bir ve takva hususunda yardımlaşınız buyrularak bu iki fazilet arasındaki yakınlık vurgulanmaktadır. Ancak bazı alimler, birri, bütün hayırların en tam şekli takvayı ise, bütün şerlerin terk edilmesi ve bir daha yapılmaması şeklinde tanımlayarak, bu iki terim arasındaki farka dikkat çekerken, bazıları bunları birbirini tamamlayan ahlaki faziletler olarak değerlendirmişlerdir. Allah'ın rızasına, cennetine lütuf ve inayetine ulaşabilmenin şartlarından biri de, kişinin sahip olduğu ve sevip bağlandığı nimetleri Allah yolunda kullanmasıdır. Kişi ancak bu takdirde iyiliğe yani erdemliliğe, ihsan ve sevaba erer, cennete girmeye hak kazanır. Bu sebeple iman dinin başlangıcı, iyilik bir de, gayesi olarak nitelendirilmiştir. Yine bazı alimler bu konuda şöyle bir açıklama yapmışlardır. Din iki esastan ibarettir. Allah'ı birlemek ve hayra ulaşma. Müfessirler kişinin sevdiği şeyleri, servet, mevki, ilim ve beden kuvveti gibi maddi ve manevi imkanlar şeklinde yorumlamışlardır. Ayet-i Kerime, Sadaka veya Allah yolunda yapılan diğer harcamaların işe yarar, kıymetli şeylerden yapılmasının gereğine işaret etmekte, aksi takdirde yapılan harcamada hedeflenen gayeye ulaşılamayacağını bildirmektedir. Bu tür sosyal harcamalarda verilen şey, bireyin veya toplumun bir ihtiyacını karşılayacak ve onu sıkıntıdan kurtaracak mahiyette olmalıdır. Ayetten insanın tiksinerek alabileceği şeyleri sadaka veya zekat olarak vermenin insanların hoşuna gitmediği gibi Allah'ın da hoşuna gitmeyeceği ve böyle bir harcamaya sevap verilmeyeceği anlaşılmaktadır. Nitekim bu durum Bakara suresinin 177 ve 267. ayetlerinde açıkça ifade buyrulmuştur. Bu tür sosyal harcamalar kişiyi cimrilik hastalığından kurtarır ve ona kendisini Allah ve insanlar katında yüceltecek cömertlik vasfını kazandırır. Sahabiler buna çok önem vermiş ve en çok sevdikleri mallarını Allah yolunda harcamaktan geri durmamışlardır. Mesela bu ayet indiği zaman Ensar'ın en zengini olan Ebu Talha Mescid-i Nebevi'nin karşısında bulunan en çok sevdiği Beyruha adındaki bahçesini Allah yolunda infak etmek istemiş, Hz. Peygamber bu davranışından dolayı onu överek, gerçekte kazandıran malın bu mal olduğunu belirttikten sonra, ona bahçesini akrabaları arasında taksim etmesi tavsiyesinde bulunmuş, o da bu tavsiyeyi yerine getirmiştir. Hz. Ömer de en iyi malının, Hayber'deki hissesi olduğunu söyleyerek, onu Allah yolunda harcamak için ne yapması gerektiğini Hazreti Peygamber'e sormuş, o da, ''Aslını tut, meyvesini sadaka ver.'' buyurmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ömer, geliri gereken yerlere harcanmak üzere o bağı vakfetmiştir. Bu tür davranışlar sahabe döneminde çokça yaşanmıştır. Ayette aynı zamanda, Gösteriş için bazı davranışlarda bulunmak suretiyle kendilerini dindar olarak tanıtmak isteyen Yahudiler uyarılmakta, fazilet ve iyilik hakkındaki kanaatlerinin yanlış olduğu vurgulanmakta ve doğru olanın Allah'ı sevip O'nun emir ve yasaklarını her şeyden üstün tutarak yaşamak olduğu bildirilmektedir. Kişi herhangi bir şeyi